Serkan Taycan'ın 2007'de başlayarak halen sürdürdüğü çalışmalarını bir bütünlük içinde sunan kente doğru ziyaretçisini dört bölüm bir yolculuğa çıkarıyor. İşte Habitat başlıklı ilk bölüm Taycan'ın 2007-2009 yıllarında mekanın poetikası, bellek ve coğrafya gibi kavramların ışığında taşrayı anlamak üzere yaptığı yolculukların bir ürünü. Taycan bu bağlamda çocukluğunun geçtiği mekanlarla daha önce hiç görmediği yerler arasında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 O zaman Başbakan Tayyip Erdoğan bir seçim ya şeyi olarak, vaat olarak çılgın proje diye bir şey yaptı ortada. Hatırlıyoruz. İşte biliyoruz hepimiz artık. Hayatımızın parçası bu tartışma. Ee, bunun neydi? İşte bir süre söylenmedi. Neydi? Ne diyirdi bilmiyorum. Çılgın proje, çılgın proje ortalıkta. Ondan sonra onun Kanal Pro İstanbul projesi diye bir su yolu projesi olduğunu yaklaşık 2014'lerde falan öğrendik. Yani bir sene sonra falan da öğrendik. Ben de tam o sıralarda bu meseleyle uğraşıyordum.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 ...bunun daha küçük bir versiyonu yani onun büyütülmüş hali bir rehber harita olarak var. Bu kitapçılardan elde bir. Robinson Crusoe'da da var. Ben bunu 2013 yılında İstanbul Bienniali'ne önerdim bir sanat projesi olarak ve bu gerçekleşti. karışık anlatıyorum ama pardon. 2013 yılından beri şu gördüğümüz arkamızda gördüğümüz sulumda olduğu gibi insanlar bu rota üzerinde yürüyorlar yaklaşık üç bin kişi tahminimize göre bu rotanın üzerine şu anda yürüyüş gerçekleştirdi. Günlük, dört günlük, iki günlük artık ne vakti ve enerjisi varsa öyle. Bunların içerisinde 7'den yedip şey malum her yaş grubundan insanlar var böyle. Her bir sürü ayrı ilgi alanlarından, mesleki e, altyapıdan insanlar ve de bir sürü ülkeden insanlar var. Hani onları da söylemek gerek var. Bir sürü okul yani daha çok uluslararası aslında ee, okullar yani Amerika'dan yani ne diyeyim işte Harvard'dan e, Minnesota Üniversitesi'ne şeyden Stockholm mimarlık Akademisi'nden, Bergen'den Singapur'dan e, filan filan bir sürü okullar, çocuklar <gülüyor> belli şeyler <gülüyor> şu böyle çocuklarla yapılan bir yürü işte Alka bir Projesi kapsamında e, koşanlar yani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 Abi de burada. Onlarla beraber yani bir toplu yürüyüş gerçeklik 200 küsur kişi vardı herhalde değil mi oradan? Yani bayağı kalabalık bir ekip yürüdü filan. Ee, işte Atlas Dergisi bunu bir ek olarak verdi. İnsanlar işte e, sanat bağlamından başka bağlamlara da taşınan e, hiç böyle sanatla filan bilgisi olmadan buraya dair olan bir sürü insan oldu. Bu gördüğünüz şey, sunum e, benim fotoğraflarım filan değil. Bunlar ...insanların çektiği fotoğraflar, yürüyüşe gelenlerin... isimleri yazıyor bakın. Pardon da senin ismini de yazıyor olabilir ha <gülüyor> <Bir tane, gülüyor> Evet, evet. yani aranızda yürümülüyor. Ben şimdi şeyden, maskelerden göremediğim için belki yürüyüp de... ...benim bilmediğim insanlar olabilir, onu da fotoğraflar. Yani e, onların, fotoğraf, onların fotoğraflarından oluşan bir şey. Yani onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu bir kolektif bir şey. Benim fotoğrafçı kimliğimden çıkıp böyle sadece bir eşlikçi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 Yol açan, ritmini kutsayan bir eylem ve bu eylem Karadeniz ile Marmara arasında yani bir yol açacak. Belki de en hayırlı proje bana göre. Ben de birçok kez bu rotayı yürüdüm. İşte rotanın üçüncü ve dördüncü parkuru. Çocukluğumun geçtiği Sazlı Bozdana köyü, işte Sazlı'de menekşe arasında kalan rotaydı. En çok bu parkuru sevdim.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 bir fakir orhan miliyim. Zilin'in Tarifsiz kederler için de. Urumeli hisarına oturmuşum. Oturmuş da bir tükkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları. Başıma konuyor, konuyor aman matı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edabım senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri finama. Kalbim masumluğumu duyurmayın ana'ma. El kavuşur, sevişir. Bana sevdalım bu günlerde bali. İstanbul'da bu ad için değil. Bir makiir orhamili, bilinen olur. Tersiz sevdalıyız. Serkan Taycan'ın 2013 yılında e, kurguladığı ve e, sonra bizlere önerdiği iki deniz arası yürüyüş projesi İstanbul'da başka yürüyüş parkurlarının keşfedilmesine de ön ayak oldu. İşte bir grup aktivistin İstanbul çevresinde çok sayıda yeni rota üzerine çalıştıklarını biliyoruz. Tacar'ın hazırladığı bu iki deniz arasında rehber haritası da sürekli yenilenen bir harita. Bugün bazı kitapçılardan edinebileceğiniz harita.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 baş başa bırakan bir proje aynı zamanda. Babil'den sonunun sonuna geliyoruz. Bugün programda bu yıl Temmuz ayında Kadıköy, Hasanpaşa'da, Müze Gazthane'de açılan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 program oradan takip edebilirsiniz. Yürüymenin insanlık tarihindeki e, öneminden söz etmiştim program başlarında. Ben de yürümeyi çok severim. Yani en çok da kentin sokaklarında aylak aylak yürümeyi e, çok severim. Biz aylaklar, göçebeler, sürgünler, hacılar, kaçaklar, seyahlar, müzeviler, derdi olup da anlatmak isteyenler, hak arayanlar, mülteciler vesaire. Yani nedeni ne olursa olsun bugün de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 Hafta diliyorum. Esen kalın. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay